Daha önce bunlardan bazılarını anlatmıştık, şimdi inşallah diğerlerine, diğerlerine değineceğiz. Birincisi Buhari ve Müslim'in Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in şöyle dediğini rivayet etmektedir. وَالَّذِي نَفْسِ بِيَد۪ي لَيُشِكَنَّ اَنْ يُنْزِلَ ف۪يكُمْ اِبْنُ مَرْيَمْ اِبْنُ مَرْيَمَ حَكَمَنْ عَدْلَ فَيَكْسِرَ الصَّل۪يب ويقتل الخنزير ويداعى الجزيه ويفذ المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة واحده خيرا من الدنيا وما فيها نسيم elinde olan Allah'a yemin ederim ki muhakkak ileride Meryem oğlu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 olacaktır. Bunu rivayet eden Ebu Hureyre radıyallahu aleyhi bunu rivayet ettikten sonra diyor ki isterseniz şu ayeti okuyunuz ve im min ehlil kitabı illa le, le yu'minenne bihi kable mevtihi ve yevmel qiyameti yakunu aleyhim şehida ehl kitaptan her biri ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Kıyamet gününde de o onlara şahit olacaktır. Yani Ebu Hureyre radıyallahu anh hadisi rivayet etti ve arkasından dedi ki isterseniz bu ayeti okuyunuz. Yani o dönemi aleyhi ve sellem'in haber verdiği bu dönemin nasıl bir dönem olduğunu anlamak için siz Nisa suresinin 159. ayetini okuyun dedi. Hadis Buhari'de Kitabı Ahadisül Embiya Babu Nuzulu İsa bin Meryem babında geçiyor. Ee, i̇şte bu ehli kitaptan onların İsa Aleyhisselam'a ölmeden önce ona iman edeceğine dair Abu Hurairah radıyallahu Anhın bu ayeti tefsir edir. Bu da ahir zamanda İsa Aleyhisselamın indiğinde olacaktır. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam gerçekten e,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 Mehdi Aleyhisselam'a ve onun ordusuyla beraber olduktan sonra ve Deccal Aleyhun katlettikten sonra diğer insanların öldüğü gibi ölecektir. Yine Buhari ve Müslim, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet etmekte. Keyfe entum iza nezelebnu meryem fikum ve imamukum minkum.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 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu üç dönemi haber verdi. Onlardan sonra gelenler, onlardan sonra gelenler. Ee, ve e, bizim selefimiz diyorlar ki bundan sonra gelecek hayırlı bir zaman varsa o da İsa Aleyhisselam'ın geldiği ve onunla beraber olan yani Mehdi Aleyhisselam ve ordusunun e, İsa Aleyhisselam'ın da içinde bulunduğu en hayırlı kimseler bunlar olacaktır. Yani e, kıyamete kadar e, ashabtan sonra daha hayırlı bir topluluk olmayacaktır demişlerdir. O yüzden Allah Meryem, sallallahu aleyhi sellem, Meryem sellem imamınız kendinizden olduğu halde Meryem oğlu sizin içinize indiği zaman acaba sizler nasıl olursunuz diyerek müjdelemiştir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh Resulullah aleyhisselatü şöyle derken işitmiştir. La tezelu taifetun min ümmeti yuqatiluna ala alhaq zahirine ila yomil qiyama. Kale fe yenzilu عيسى ibnü maryama sallallahu aleyhi ve sellem. Fe yakul emiruhum ta'ala sallilana. Fe yakul inna Baadikum ala ba'din umra tekreme tallah umme Ummetimden bir taife kıyamet gününe kadar hak üzerinde çarpışarak muzaffer olmakla devam edecektir. Sonra İsa İbni Meryem Aleyhisselam iner. Müslümanların emirleri ona gel bize namaz kıldır der.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 ee, babında geçiyor ee, daha önce büyük alametlerden bahsederken Huzeyfe bin Huseyd rivayet edilen hadiste o alametlerden birisi İsa aleyhisselamın inmesi olarak geçmişti yani daha önce bahsettiğimiz yine ders içerisinde Huzeyfe bin Useyd radıyallahu anh'tan gelen hadiste İsa aleyhisselam da kıyamet alametlerinden orada zikredilmişti bu da Müslim'in Fiten ve Eşrat-ı babında geçiyor. i̇mam Ahmed Ahmet Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle dediğini rivayet etmektedir. El-Enbiya'u İhvetun liallat Ummahatuhum şatte ve dinuhum vahid وَأَنَا أَوْلَ النَّاسِ بِعِيْسَى بْنِ مَرْيَمِ اَنَّهُ ve يَكُمْ بَيْنِ ve نَبِيٌ وَاِنَّهُ نَازِلٌ فَاِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَعْرِفُوهُ Şöyle buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rüyalet ettiği bir hadiste, Aslında enbiyalar babaları bir kardeştirler.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 Gerçekten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada enbiyaların baba bir kardeş olduğunu ancak annelerinin farklı olduğunu dinlerinin de bir olduğunu söylüyor. Ve devamında e, İsa ile benim aramda nebi yoktur diyor. İsa'ya en yakın olan benim diyor. Gerçekten dikkat ederseniz Allah Resulü ve Vesselam'den ee, altı asır önce var olan İsa Aleyhisselam gerçekten İsa Aleyhisselamla Rasulullah Aleyhisselam'ın arasında başka bir nebi yoktur ve yine Rasulullah Aleyhisselam ile yani Rasulullah Aleyhisselam'den sonra kıyamete kadar başka bir nebi yoktur yine İsa Aleyhisselam vardır en yakın olanınız benim demesi budur ancak İsa Aleyhisselam biliyorsunuz ee, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'dan önce Allah Subhanahu ve Teala kendisine kitap indirdi. Ancak Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'dan sonraki gelişinde ise o Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın şeriatıyla hükmedecektir. İnşallah o bölümde ileride gelecektir. İsa Aleyhisselam'ın inmesiyle ilgili hadisler mütevatir derecesindedir biraz önce İsa Aleyhisselam'ın inmesi ile ilgili bazı hadisler naklettik ve konu uzamasın diye gelen hadislerin hepsini de vermedik yani gerçekten ben şu an İsa Aleyhisselam'ın gelişi ile ilgili oldukça sahih hadisler astladım yani bunların hepsini ben burada kardeşlerimle paylaşmıyorum ancak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 Hatırlayınız bir hadis zikretmiştik ve dedik ki ileride dedik bu babı e, bu babı inşallah işleyeceğiz demiştik. O da şuydu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve şöyle buyuruyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve diyor ya e,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 İsa, عِيْسَ Meryem مَرْيَمَ فَيَقْتُلُ الدَّجَّالِ Meryem oğlu İsa, İsa inecek ve Deccali öldürecektir. <gülüyor> İbn-i Kesir Rahim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İsa Aleyhisselam'ın kıyametten önce ineceğini ve adaletli bir önder eşit davranan bir hakim olacağını mütevatir hadislerle haber vermiştir. Yani bu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 Bundan sonra bu sözünden sonra İbn Kesir konuyla ilgili 18 tane hadise işaret etmiştir. Sıd Sıddık Hasan Han, rahim Allah diyor ki İsa aleyhisselamın inmesiyle ilgili çok hadis vardır. Şevkani rahim aleyhullah 29 hadis zikir etmiştir. Şevkani rahim Allah 29 hadis zikir etmiştir. Bunlar içinde Sahih Hasan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 üzücü bir durumdur. Kaldı ki bu mesele din ve inanç meselesidir demiştir Elbani eee Tahavi akidesine el akide tuthaviye yaptığı dipnotta yani o kitapta bu dipnotta bu açıklamayı yapmıştır. Ve daha birçok alimden nakiller var. Mesela Ahmed İbni Hanbel'den var. Yine ee, Ebu Hasan el İşariden var. Ebu Hasan el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 Akidesinden uzak bu kimseler maalesef. Ee, üvey babası döneminin ileri gelen mutezili alim, e, alimi olan Ebu Ali Cübbâi. Ebu Ali e, Cübbâi'nin evinde büyüdü ve ona talebe oldu. Ona talebe oldu. Yani Eccübbâi onun üvey babası ve hocasıydı aynı zamanda. E, Ebu Hasan Eş'ari. 40 sene mutezile mezhebine tabi olduktan sonra Allah'ın hidayetiyle Ehl-i Sünnet'e geçti ve kendisinin Ahmet bin Hanbel Allah'ın mezhebinden olduğunu ilan etti. 55'e yakın eseri var. En ünlüleri Makalutul İslamiyyin. Kitab-ül Lum'a e, e, lum El-Veciz ve en son yazdığı El-Ibani An-Usulü Diyane e, isimli kitabıdır. Hicri 324 yılında vefat etmiş Hicri e,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 biz de söyleriz ve onların mezhebi bizim de mezhebimizdir. Allahu Ekber. Dikkat ediniz. Yani öyle bir söz söylüyor ki iman bahsinde Ebu Hasan Eş'ari gerçekten bu sözüyle bile selef anlayışını benimsediğini, ashabın yolu üzerinde olduğunu, أَخْذُ الْكِتَابِ وَالْسُنَّةِ عَلَى فَهْمِ أَصْحَابُ الْاُمَّةِ dediğimiz, Kur'an ve sünneti ashabın anlamı, anladığı gibi anladığını Gerçekten bu sözüyle görmekteyiz çünkü diyor ki Allah'a meleklere kitaplara enbiyaya ve Allah tarafından gelen her şeye Allah tarafından gelen her şeye Rasulü Satt ve selamden, sahabenin rivayet ettikleri hadislere inanmak ve bunlardan hiçbirini reddetmemek, Allah Rasulü Satt ve selam ve sahabeden gelen, onların rivayet ettiği hadisleri e, iman etmek ve bunları reddetmemek, ehli sünnetten olanlar. Deccal'in çıkacağını ve İsa Aleyhisselam'ın onu öldüreceğini tasdiklerler. Yani diyor ki, Ehl-i Sünnet müntesipleri ya da bu ümmetin selefi buna iman etmişlerdir. Ne? İsa Aleyhisselam inecek ve Mehdi'yi öldürecek. Dolayısıyla sen de Ehl-i Sünnet'ten sen senin akiden inancın bu olmalıdır. Çünkü Allah'a iman eden ondan gelen bütün haberlere de iman eder. Allah'a s ve s gelen bütün haberlere de iman eder diyor Ebu Hasan el-Eş'ari Allah ona rahmet etsin. Nerede söylemiş bunu? Makalütül İslamiyin ve İthafül Musallin isimli eserinde söylemiş. Ve tabi Tahavir Rahimahullah, Kadı İyad e, ve İbni Teymiye Rahimahullah'ın bununla ilgili sözleri var. İnşallah bunları burada nakletmeye ihtiyaç görmüyorum. Çünkü yeterince e, nakil yaptık e, selefimizden.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 subhanahu ve teala bunu şöyle açıklıyor ve meseluhum fil incili kezer'in ahreca çat'ahu fe ezerahu festegleva ala vasıfları da şöyledir onlar filizini yarıp çıkarmış gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler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 öyle bir tespit yapmış ki eee Allahu set müjdelediği şeyleri özlüyoruz. Yani o o müjdeyi o müjdeye kavuşmak istiyor insan. İsa Aleyhisselam'ı övmesi, ona olan yakınlığı veya Allahu Teala'nın set aramızda bir nebi olmaması demesi. İmam Zehebi diyor ki ne biz İsa Aleyhisselam'ı hem bir nebi görürüz hem bir sahabe görürüz. Çünkü diyor o Miraç'ta Resulullah Aleyhisselam'ı görmüştür. Dolayısıyla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 ben tekrar gilerim Çünkü misafirim de var benim. Ee, yani böyle bir yarım saat sonra falan ancak o kalan bahsi, o demin dediğim cizyeyi kaldırması, domuzu öldürmesi, e, efendime söyleyeyim e, haç kırması gibi. Eğer, eğer o imkanı bulursak yarım saat sonra e, biz bunu anlatırız. Çünkü kısa bir bölüm kaldı. Yok olmasa zaten haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz.